Muhterem efendim bir yazınızda senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır buyuruyorsunuz. Zat halinize bu sözü söyleten mülazaları lütfeder misiniz? Belki çoklarımız hakikaten yaptığımız şeylerle düşüncelerimiz arasında bir çelişki yaşarız. Böyle doğru yolda göründüğümüz halde kendimize göre, kendimize bağladığımız iç hesaplarımız vardır. Kendimize anlatma derdindeyizdir. Kendi istikbalimiz peşinde koşmaktayızdır. Kendi itibarımızı işleme mülazası içindeyizdir. Yani iç dış bütünlüğü olması lazım. Öyle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken de bu zahiri duruma göre bizim ne olduğumuzu hükmederler bununla. Derler ki bu la ilahe illallah dediğine göre mü'min fakat iman ondan içse bir şeydir esasen. O bir izandır. Aksine ihtimal vermeyecek şekilde o meseleyi kabullenme demektir. İçinde de o meseleyi hazmetme demektir. Aynen öyle imana ve Kur'an'a hizmet mevzuda, Allah'ın rızasını takip ediyor görünme mevzuda, bütün bunlarda doğrudan doğruya bizim içimizde, kalbimizde tetikleniyorsa şayet o doğrudur. Yoksa çok küçük dahi olsa kendimize ait bir kısım mülazaları takip ediyorsak işte o kazanma kuşağında kaybetme demektir. Hep böyle rıza yörüngeli görünürsünüz. Allah rızası ondan başka bir mülazamız yok. Dini mübini İslam'ın ilası ondan başka bir mülazamız yok. Kendi kültürümüzü dünyaya duyurma ondan başka bir mülazamız yok insanlara yararlı olma ondan başka bir lazım yok deriz de hiç farkına varmadan bazen belki farkına vararak da iç hesaplarımızda belki planlarımızı, projelerimizi hep kendimize anlatmaya matuf yaparız, ortaya koyarız alem bizi bilsin alemin gözü üzerimizde olsun Büşar'ın bil benan olalım eskilerin ifadesiyle parmakla gösterilen insan olalım bizden söz edilsin hep Değişi şeyler hep bize doğru aksın. Az dahi olsa yani bu mülazaların onda biri içinizde varsa siz kıyak bir riyakarsınız. Kıyak bir sume adamısınız. Kendinizi duyurmaya, kendinizi göstermeye kendinize adamış bir insansınız. Oysa ki hususuyla mesleğimizde esas olan insanın Allah'a adanmışlığıdır cennet ve cehennem mülazalarından da beni tecrid ederek sadece zatına bağlı. Mülazası ve esastır. Mesleğimizde, hususiyde. Bu meslek aynı zamanda sahabi mesleğidir. Kendini nefretmeye bağlıdır. Kendini düşünceden atmaya, çıkarmaya bağlıdır. Kendiniz o düşünce içinde olduğunuz sürece şöyle böyle bir husuf ve küsuf yaşatırsınız kendinize. Kendiniz araya girdiğiniz sürece Allah mülazası aradan çıkar, devreden çıkar. Siz aradan çıkmanız lazım ki, kendinizi hiç düşünmemeniz lazım ki, mülazada Allah tam olsun. Kusuf kusuf ay güneş tutulması. Siz onunla araya girdiğiniz takdirde, onu diyorsunuz, onu söylüyorsunuz, onu ediyorsunuz. Onun için işliyor gibi görünüyorsunuz, onun için başlıyor gibi görünüyorsunuz, onun için oturup kalkıyor gibi görünüyorsunuz. Fakat... İşlerin çoğu kendinize bağlı cereyan ediyor. Dolayısıyla kalbi hayatınız itibariyle bir husuf yaşarsınız, bir küsuf yaşarsınız. Bunu da sizden iyi bilen olamaz. En iyi siz bilirsiniz. Mesela diyelim ki benim cübbemin şurası şöyle yani. Böyle bu gözünüzü tırmalıyor sizin ve burada benim öyle görünmemi istemiyorsunuz. Kalkıp biriniz burada hemen fırlıyorsunuz o gibi bunu düzeltiyorsunuz. Şimdi bu güzel bir şey olabilir. Allah için bir insana iyi görünmesi adına bir yardım gibi işi şey olabilir. Fakat bu arada azıcık böyle falana bu kadar yakının mülazası varsa içinizde tamamen onu yıktınız, içine tükürdünüz, onu berbat ettiniz. Falanın kredisini onu olan cali dahi olsa, izafi dahi olsa itibarı bir yönüyle kendi işleriniz hesabına kullanıyorsanız berbat ediyorsunuz demektir. Bu açıdan en iyi kendinizi bilen yine sizsiniz. Hakikaten Allah için mi yani lillah, li eccillah li veccillah rızası dairesinde falan diyorsunuz. Hakikaten öyle mi? Allah için mi? Allah için mi işliyorsunuz? Allah için mi var? Mı? Allah için mi oturuyorsunuz? Allah için mi kalkıyorsunuz? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Kaleminizle Allah için bir harf yazmaya kalktınız. Elif yazacaksınız. Yarısına kadar getirdiniz bunu. O esnada hattım ne güzel düştü benim filan. Mülazasına girerseniz kırın o kalemi. Elinizle o yazıyı da silin. Sonuna kadar onu tamamen Allah mülazasına bağlı götüremiyorsanız lanet olsun o işin içine. Hazreti biliyor muyum? Bir bina yaptınız böyle. Allah için yaptınız. Her taşı Allah için koydunuz. Bir de aklınıza geldi ki bu biz ne güzel işler beceriyormuşuz. İnsanların ruhuna ne güzel giriyormuşunuz. Size tavsiyem alın manivelaları, geçin o binanın yamacına, yıkın onu harap edin O binanın yıkılması, Allah'la sizin aranızdaki bir şeyin yıkılması demektir. Allah'a ulaşmanın, Allah nezdinde ve kıymet ifade etmenin yolu budur. Evet, tekrar ediyorum. Bunu en iyi bilen insanın kendisidir. Sahabiyle aramızdaki farklılık bu türlü şeylerde kendisini hissettirir ortaya kor yani bildiğiniz gibi hadis-i şeriflerde gördüğünüz gibi bu gece bir gürültü duydum diyor öbürü o esnada duymuş o gürültüyü ben de diyor hakikaten işte şu vakitte bir gürültü duydum gecenin üçte biri, ikide biri neyse dörtte üçü esnasında bir gürültü duydum diyor hemen sonra aklına gelir ki adam şöyle düşünebilir ben o saatte kalkmış ibadet ediyordum. Ha diyor yanlış anlama diyor. Ben namaza filan kalkmamıştım. Nasılsa rastlantıya uyanmıştım. Onun için duydum o gürültüyü diyor. Zerre kadar işin içine bir kıl karışmasına şunu yapıyordum, kıymetli değerli bir şey yapıyordum. Mülahazasını onun üzerinde uyarmaya meydan vermemek lazım. Neyse kıymet harbiyemiz onunla. Ha, hakkımızda Suizan uyarabilecek şeylere de meydan vermemek lazım. O mesabeyi de ketmetmek lazım, söylememek lazım. Ama olduğunuzdan fazla iyiliklerle serfiraz, müşarın bil benan, bir insan olduğunuz hissini karşı tarafta uyarmaya kalkmamak lazım. Bu Allah'a karşı yalan söylemek demektir. فَمَنْ عَظَّمِمْ مِنْ ve عَلَى اللّٰهَ اَجْرِ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 Kirlettiği şeylerin hepsi hakkında konuşulabilir. Çok geniş dairede de olabilir. Yani bazen ilahi kelimetullah yaparız, yapıyor zannederiz, ama kendimizi duyurma ilazasını bağlı yapmışızdır. İşte iyilik yapıyoruz zannederiz, ama babım yahsabu, annem yupsinoona suma, şer yapar, iyilik yaptıklarını zannederler. Onun için Hazreti Osman'ı şehit edenler karşısında Rübeir bin Havva o müthiş, o ürfertici manzarayı değerlendirirken şöyledir. قُلْ هَلْنَبُّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالَ اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَايْهُمْ İşlerinde sapıklık içinde bulundular. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُ مُحْسِنُونَ <gülüyor> سُنْهَ Oysa ki onlar iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Hazreti Osman'ı öldürüyorlar. Bir belayı, bir şer'i defettiklerini zannediyorlar. Dalalet içindeler. İyilik yaptıklarını sanıyorlar. Gördüğünüz gibi çok geniş daire de Tübey bin Avvan meseleye yaklaşıyor. Hepimizin hareketlerinde, davranışlarında bu türlü şeyler olur. İyi bir şey yaptığımızı zannederiz. Fakat hiç farkına varmadan kirletmişizdir onu. Karartmışızdır o güzel işin çehresini karartmışızdır. Oysa ki Allah işin arka planına bakar. Yaptığınız şeyin arka planına. İnnâllâhâ lâ yandurû ilâ ve lâ وَلَكِنْ يَنْضُرُوا اِلَا Bir rivayette ve amalikum da var. Her davranışınızın kalbinizin sesi, soluğu olmasına bakar. Bu hakikaten içinizden mi ne etti? Yoksa aklınızla, mantığınızla, belli bir plana bağlayarak mı onu ortaya koyduğunuz? Bu proje aklınızın, mantığınızın ürünü mü? Yoksa nazargahi ilahi olan kalbinizin iç içi tecellisi ve tezahürü mü? Allah Celle Celaluhu ona bakar ona göre değerlendirir meseleyi işin iyi veya kötü olması arka planıyla alakalıdır dünyada siz insanlara kötüyü iyi gösterebilirsiniz onları aldatabilirsiniz kendi arkanızdan da koşturabilirsiniz şimdiye kadar bir sürü mihiti unvanıyla, mesih ünvanıyla müceddit ünvanıyla deccal zuhur etmiştir hepsi deccaldır bunların fakat yaptıkları şeylere bakarsın güzel gibi görünüyor Size hep Allah'ı gösterirler. Ama kalpleri bozuktur, işin arka planı bozuktur. Allah ona göre değerlendirir. Siz insanları aldatabilirsiniz. Fakat Allah Allah'a murguyuptur. Her şeye mahruti bakar, manzara aladan bakar. İşin arka planıyla ön planını aynı anda görür. Dolayısıyla onun değerlendirmelerine göre kıymet tarbiyesi olabilecek şeyler ortaya koymak lazım onun değerlendirmelerinde bir şey ifade etmeyen şeyler hiçbir şey ifade etmiyor demektir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem رُبَّ قَائِمٍ لَيْسَلَوْمٍ قِيَامِي اِلَّا Seher وَلَا Atab buyuruyor. Nice namaz kılanlar vardır ki yanlarına yorgunlukları ve uykusuzlukları kar kalır. Demek ki hiçbir şey elde edemiyorlar. Namaz kılıyor ama durmadan. 100 rekat namaz kılıyor. Ama başka hesapları var. Belki gece bile kalkıp namaz kılıyor. Teheccüd kılıyor. 50 rekat namaz kılıyor. dizlerini hızlı yere vuruyor ki alttakiler duysunlar. Bitti o namaz. رُبَّ سَائِمِ لَيْسَلَاوْمِنْ سِيَامِي اِلَّا الْجُوَوَ الْعَطَشِ Nece oruç tutanlar vardır ki Onlar da oruç tutuyor. Oroç da kendilerini ifade ediyorlar. Maşallah aç duruyor. günlerde susuzluğa da katlanıyor. Onun yanına da açlığı ve susuzluğu kar kalır. Sadece beyhuda aç ve susuz duruyor demektir bu bu güzel şeyleri yapmama demek değildir belki beytihuda olan kalbi masivada tecrid etme demektir temizleme, pak eyleme demektir dil beytihuda'dır. anı pak eyle sivadan ayarı sil sübürat ki orada sultan kasrine nüzul eyle. o başka mülahazaların bulunduğu kalbe tecelli etmez başka hesapların içinde bulundu kalbe tecelli etmez bakmaz siz zannedersiniz ki işte ben kalbim de Allah'a mütevercüğüm oysa ki orada 40 tane tilki dolaşıyor kuyrukları birbirine dokunmadan öyle bir kalbe Allah tenezzülen bakmaz tecelli edip bakmaz şüpheye vesveseye düşecek şekilde değil şu seviyeye götürmemeli yani yaptığım her şey boşa gidiyor benim ne abdestimde hayır var, ne namazımda hayır var. Bunları kılsam ne olacak, kılmasam ne olacak gibi Hz. Üstad'ın vesveseler Risalesi'nin üzerinde durduğu ve zihinlerden izal etmeye çalıştığı o türlü bir vesveseye girmek doğru değildir. Hele hususiyle böyle rahatsız oluyorsanız siz o vesveselerden Üstad'ın verdiği ölçüler içinde kalbin malı olsa rahatsız olmazsınız. Demek ki o lümmeyi şeytaniyede bir kısım hesapların içeriyle o kerteye meseleye götürmemek şartıyla insan yaptığı bazı iyiliklerde bile bir bit yeniği olduğu mülazasıyla kıvranmalı. Ne olur Allah'ım kalbimi böyle saf duru eyle senden başka hiçbir mülazası taşımayayım sadece senin için oturayım, senin için kalkayım hep seni söyleyeyim. Üstadın Hafız-ı Şirazi'den aldığı sözler çerçevesinde sadece biri bileyim biri söyleyeyim biri düşüneyim bir mülahazasıyla oturup kalkayım ve birin dışında bütün masivayı kalbimden çıkarıp atayım. Ha bir kere çıkarıp atınca onlar bir daha gelmeyecekler mi gelecekler? Çünkü hayat boyu sen öyle bir mücadele vermekle mükellefsin. Her gün zorlayacaksın. Her yeni gün senin için bir yeni gündür. Her yeni gün aynı zamanda senin için bir mücadele günüdür mücadele alanıdır, mücadele sahasıdır ve zamanıdır her gün aynı mücadeleyi vereceksin insan böyle mukarrebinden olmuş, ebrardan olmuş da onu her güne bir kere başta oldum artık bunu devam ettiriyorum diyemez mutlaka bir yerden bir kırılma olabilir, bir çatlama olabilir bir sızma olabilir hiç ummadığın bir yerden kırılmalar olabilir, dolayısıyla her zaman tetikte olacaksın her zaman bir temkin insanı olacaksın. Kulağın Erzurumların ifadesiyle sürekli arıstakta olacak. Tavanda bir çatırtı var mı, yok mu? Varsa statiğinde bir problem var bu binanın diyeceksin ona göre. Ona göre oturacak, ona göre kalkacak, ona göre belki perde duvarlar peşinde koşacaksın. Yani ne yapsam ki acaba ben bunu daha bir takviye etsem hiç bilinmedi bir anda tepeme yıkılmasa bu diyeceksin her gün öyle yaşayacaksın. Çünkü burası o işlerin yolu. Burada o işleri yapacaksın. Emniyet yurdu orası. Onun için demişler ki emniyet küfürdür. Yani halinden şikayet etmeyen eminim ben nasıl olsa bir kere iman ettim. Artık böylece cennete gideceğim. O küfürdür. Ümitsizlik de küfürdür. O da küfürdür. Ve Allah Celle Celaluhu Kudsi hadisinde لَا أَجْمَعُ بَيْنَ اَمْنَيْنْ وَلَا أَجْمَعُ بَيْنَ خَوْفِينَ İki emniyeti bir arada vermem. Dünyada böyle kendinden emin, rahat, hiçbir endişesi yok gibi yaşayan bir insan, o akıbetinden korkulan bir insandır. Ha, akıbetinden endişe duyan, tir tir titreyen bir insan, وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَاَتَ ve وَجِلَ Zü'an-ı Kerim'in ifadesiyle vereceği, edeceği, yapacağı her şeyi yapıyor ama kalbi de tir tir, hum la Önde işi götürenlerdir bunlar. Yarışı kazananlardır. İpi göğüsleyenlerdir bunlar diyor. Kalbi titret, titriyor. Ayşe validemiz yani verirken işin içinde bir bitkenliği var. Olması gerekli olan şey yapılmıyordu ondan dolayı mı diyor? Hayır, veriyorlar ama kalpleri yine titrek, titriyor. Dolayısıyla burada korku yaşıyor. Herkesin bir korku yaşama faslı vardır. Ümit tarafta korku yaşama faslını o problemi aşmış oluyor. Burada emniyet içinde yaşıyor, orada o koku problemi bekliyor onu demekti. Bu açıdan burada tir tir tir fiyerek yaşayacaksın. Kur'an-ı Kerim değişik ayetleriyle söylüyor. Ve izadükirallahu vacilat kulubu, ve izatül yetali meryatu zerde tüm imana. Her ayatı tekviniye imtale ettikçe imanı artıyor. Allah'ı andıkça kalbi tir tir titriyor. Diyor. Bura öyle bir yer, öyle bir mekan. Bu koridor böyle geçilmesi lazım. Bu dünya karanlık bir koridor ama ucu cennete dayanan bir koridor. Koridorlar aşılırken insan korku yaşar. Ama gider öbür tarafa varırsa şayet o zaman da inşiraha gark olur. Bunlar birbirine karıştırılmaması lazım. Bir yönüyle insan hafiz Allah işin arka planı itibariyle Allah nezdinde Sırtında koçumun Tevrat'ı eski ahidi taşıdığı halde ondan ruhuna hiçbir şey silmemiş. Öyle değerlendirilmiş olabileceğinden çok korkmalı. Yani Kur'an işte bazılarımız gibi de edebiliyor onu. Muhtevasına da vakıf belki. Müslümanın diye geçiniyor. Fakat sırtında bir yük taşıyor. Onu da Kur'an-ı Kerim sırtında Allah'ın kitabını taşıyan merkebe benzetiyor. İşlek diyor ona da. Şimdi insan ölü olduğundan endişe duymalı, hep korkmalı. En küçük davranışlarıyla hep ölü olabileceği mülazasını taşımalı. Burada istidradı, antrepareti şunu arz edeyim. Ben İmam Rabbani Hazretleri bu kadar esrar-ı rububiyete vakıf bir insan görmedim. Avucunun içi gibi biliyor bu meseleyi. Fakat diyor nefsim itibariyle ben kendimi hiçbir zaman eşekten daha yüksek görmedim. Ama bakıyorsun bir mektupta diyor ki şu anda öyle bir noktada bulunuyorum ki ayağımı nereye basacağımı bilemiyorum diyor. mekan la mekan, bu cismim cümlecan, nazar hak ayağın, özüm meslilikâ. Fakat diyor nefsim itibariyle ben kendimi ışık kadar kıymetleniyorum diyor. Şimdi bu kendine bakıştır. Bakarsanız yine o büyük insan Hz. Üstad öyle diyor. Güzeler masar olan güzeldir diyor. Masarım diye övünme diyor. Masa değil memersin sen diyor. O memer misalini anlatırken de güneşi açık olan, akan bir çağlayan, bir su üzerindeki kabarcıkları misal veriyor. Güneşle münasebeti kesilince bir tünele, bir kanala girince o kabarcıklar üzerinde güneşin aksı kalıyor mu onun üzerinde? Demek ki kendinden değil onlar. Öyleyse bir uğrak yani. Yüzün güneşi açık olduğu sürece senin kabarcıklarına güneş aks ediyor, Senden değil onlar diyor. Başka bir yerde diyor ki dine hizmet ettim diye fahirlenme diyor. Allah bu dini bazen bir facirle de teyit eder diyor. Sen o facir olabilirsin diyor. Allah kendi dinini teyit ediyor. Apukla sabukla da teyit edebilir. Siz onun hakkında öyle düşünemezsiniz. Fakat o kendini sorgularken, kendiyle yüzleşirken işin arka planı itibariyle kendine bakarken öyle bakıyor. Bu temkin insanın sessiz oluğudur. İnsan kendine böyle bakarsa o zat da yukarıdan ona bakan onu mahrum etmez. Şimdi seviyen bu bile olsa i̇mam Gazali Gazzali bile olsa kendine böyle bakacaksın. Bu iyi bir şey. Hafizan Allah tehlikeli olan şey insanın kendisini emniyette ve güvende hissetmesidir. Ümit başkadır. Kendini emniyette ve güvende hissetme başkadır. Günümüzün çok gafilleri şekli ve suri Müslümanlıkla yetinen ve iktifa eden insanlar maalesef onlar ümidi güvene karıştırmakta. Hafizan Allah bir korku içlerinde bir ürperti yaşamamakta mehavetten mahrum hayatlarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla ölü olan kimselerin akıbetinden endişe edilir. Akıbetlerinden korkulur. Şeytan bazen insanı güvenle vurur. Ümidi güven şeklinde gösterir. O korkuyu perdeler onun içinde. Tesvilini ve tezginini o istikamette yapar. Zavallı zanneder ki iyi yolda yürüyorum. Ama bataklığın içinde gidiyor demektir. Hafizan, Hafizan Allah. Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız. Artık o ona arkadaş olur. Mealindeki ilahi beyanı nasıl anlamalıyız? Hemen men yaşe en rahman Mukayyit lehu şeytanı karin mal dalmış gidiyordum. Belki bir saat kadar sürdü bu İzmir'e ilk gittiğim yıllarda. Bir de baktım dilimde bir saatten beri hep tekrar ettiğim ayet uymuş. Hemen men yaşe rahman Mukayyit lehu şeytanı karin kestane pazarında cami kürsüsünde bunu ağlayarak söyleyince benim o ismi anlayan insanlar da hep saladılar orada. Ben kaçmışım Allah'tan. O beni bırakmamış. Gidemezsin. Değinden tutmuşum seni. Ben ya şu andik Rahman. Ne o şeytanı fe Gözlerin açık ama tahammül yapmanın alemi de ne? Niye kör gibi yaşıyorsun? Ayet onu diyor. Ya şu o demek tahammül ederse biz ona bir şeytanı veririz, Hiç farkına varmaz. Hep hevay hevesine uygun hülyalar peşinde koşar. Tahallüller arkasında koşar. Fakat farkında değildir. Refiki şeytan onun. Evet, Hz. Mülazaya bağlı meseleye öyle bakabilirsiniz. Her mümin için de söz konusudur. Fakat bazen Cenab-ı Hak değişik bir şeyden dolayı bir ikramdan bulunur. Ben şahsımdan dolayı. Mezup olduğum meslekten dolayı Yaptığım işlerden dolayı değil de Belki kenarından köşesinde O önemli zatla irtibatımdan dolayı Demek bırakmamış Kaçsam bile Bırakmamış Tahami bu Evet her mümin içinde söz konusu olabilir Fakat orada bir mekri ilahi de olur İnsan tahami yapar Şeytan ona karin olur Hiç ayrılmaz Oturur kalkar hep onunla beraberdir en olumsuz şeyleri bile süslü gösterir. Dininin, diyanetin içine dahi bir sürü bağışlayın. Olmayacak şeyler yani fışkı diyebilirsiniz. Karıştırabilir. Fakat zavallı bunun hiç farkında değildir. Bir de verdiği zaman edebileceği öyle bir ayet diline dolanmaz yani. Evet bildiğiniz gibi bir sahabi genç, görkemli, yakışıklı, sürekli bir kapının önünden geçiyor. Ve takılmış bir kadın ona, sürekli takılmış. Bir gün bir bahane uyduruyor, eve çağırıyor onu ve olumsuz şey teklif ediyor. Bir de rezil ederim diyor. Önemlidir ya rezil olacak ya günah işleyecek orada. bire onun diline de şu ayet. Onlar ki takva dairesi içindedirler. Şeytandan tayflar çarptı onları namazın teyful neshidan tذكر ederken birden bile tezekküre daldılar ve gözleri açılıverdi. Farkına varmadan vahyetin diline dolaştığını. Duyunca orada birden onun kalbi duruyor ve ölüyor orada. Hazreti Ömer'in çok gözde birisi arka safta duruyor. Namaza duruyor. Onu görmeyince soruyor o delikanlı nerede diyor. Diyorlar ki sana duyurmadık vefat etti hanide öldü. Kalbi vardı çünkü. Kalbimiz olsa biz de ölürüz. Kalbi vardı. Gömdük biz onu. Beni diyor mezarına götürün. Mezarına gidiyor. Başında duruyor. Ve mezara sesleniyor. وَلِمَنْ خَافِ مَقَامَ رَبِّهِ Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere ayakta duran o insan, o günden korkan bir insan, onun için iki cennet vardır diyor. Mezardan bir ses yükseliyor. Ya emine'l-müminin ben onun iki katını buldum diyor kalbi var çünkü. Evet, işin arka planına göre programlanmış bir insan. Evet, herkes için olabilir öyle bir şey. O tamih, şeytanın tayflarına maruz kalma herkes için olabilir. İkinci meksi ilahi odur ki, insan öyle şeytanın tayflarına maruz kaldığı halde, şeytan karini olduğu halde, bunun farkına varamaz. Yer yerken beraberdir, içer içerken beraberdir, yatar yatarken beraberdir, toplum içinde hep beraberdir, hep beraberdir. Fakat hiç kalbi ürpermez ve bu türlü şeyler de verdiği zeban olmaz ona. Rabbi a'udu bike min heme zâtişşeyatîn ve a'udu bike rabben yahturun deme hiç aklının köşesinden geçmez. Kendini emniyette ve güvende sanar. Huffetil cennetü bil Cennet çevresi insanın hoşuna gitmeyen zor şeylerle kuşatılmıştır. Oraya kandan irinden deryalar geçilerek yürünür. Dikeni tarlalardan geçilerek yürünür. O yolda hiçbir şeyle karşılaşmayan, çok rahat olduğunu zanneden insanlar aldanmışlardır. Allahümme aynna ala zikrik. وشكرك وحسن إبادك اللهم إنا نسألك العدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين وصلى الله على سيدنا محمد